Öyle e, ünlü insanlar da değil bu kahramanlar aramızdan mahallemizden kentimizin sokaklarından insanlar Ve bugün yine birçoğumuza ilham vereceğini umduğumuz bir yaşam öyküsüyle hiç vazgeçmeyen Yaşamdaki yaşamındaki drama değil de hep inadına umuda tutunan sevgili Abdullah Oskay programımızın konuğu Hoş geldin Abdullah programımıza Hoş bulduk Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yaşam Öykü'nü bizlerle paylaşmayı kabul ettin ve bugün programımıza konuk oldun. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Sevgili Abdullah, Yaşam Öykü nerede, nasıl başladı? Ben 1983 yılının 16 Ağustos'unda Isparta'nın Şarkıraat ilçesinde doğdum. Ya Yaşadığımız şehir, ilçe kapitalist dönüşüme uyum sağlayamamış bir ilçeydi. Sürekli göç veren altyapısının olmadığı bayağı bir geri kalmış bir ilçeydi. Ve ben bu ilçede hayata gözlerimi açtım. sıcak bir yaz günüyle doğduğumu söyler annem yine. Ve e, oldukça yoksul bir ailenin içinde büyümüştüm. Aslında babam benim e, bekçilik yapıyordu belediyede. E, evet. Fakat Babam yaşlıydı, ilk evliliğini yapmış, ilk eşi 33 yaşında ölmüş. Daha sonra annemle evlenmiş ve ben de annem, annemin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştim. Sonrasında da zaten ben 3 yaşındayken babam öldü. Babam kanser hastasıydı, çok fazla sigara içerdi ve öldü. Babamın ölümü üzerine annem, hastalıkları vardı annemin. Çokça hastalıklardan muzdarip olurdu. Sürekli hastanelere vesaire giderdi. Ve uzun yatışlar gerçekleştirdi. Yaşı gençti normalde benim annenin. Ee, fakat sürekli bu hastalıklardan dolayı il dışına gitmeleri vesaire neticesinde biz çoğu zaman evde e, tek kalmak zorunda kalıyorduk. Ablam benden 5 yaş büyüktü. Abim 3 yaş büyüktü. Ve biz tek kalmak zorunda kalıyorduk. Ablam genelde halamlara ya da Akrabalarımızda kalırdı. Fakat abimle biz evde tek kalırdık. Evimizde tek katlı. Anadolu'nun her yerinde sıklıkla görebileceğiniz bir Anadolu'da kerpişlendiği evdi. Ve Anadolu'da, e, İsparta'da küçük bir ilçede zorluklarla evet. dünyaya gelmiş ve hayata zor başlamış bir öykü Şimdi dinleyicilerimiz dinlemeye başladığında. Buraya kadar ki bölüm belki dram olarak gelmiş olabilir ama programı sonuna kadar dinlerlerse aslında altından nasıl bir yaşam öyküsü çıkacak sizlerle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum açıkçası. Peki Hı. kardeşlerinle beraber aslında babanızı küçük yaşta kaybettiniz ve annenin de hastalıklarıyla uğraşırken evde kendi halinde büyümeye çalışan çocuklar nasıl bir çocukluk geçti? Üç buçuk yaşında babam öldüğünü. 19 Şubat 1987 yılında babam öldü ve bunun ardından e, zor bir süreç hatırlıyorum. Babamdan zaten küçük birkaç anı aklımda aslında, çok çok küçük kesitler aklımda. Fakat ondan sonrası için gerçekten zorlu bir süreçti bizim için. E, yani terçe vurarak, terçe avlayarak, böyle küçük küçük kuşları e, avlayarak yemek gibi... Ne bileyim doğa adam mantar toplama vesaire gibi böyle küçük küçük şeyler hatırlıyorum. O 3,5 yaşından 7 yaşına kadar yuvaya gelinceye kadar o süreçte komşuların getirdiği yemekler, işte cami imamının eşinin getirdiği yemekler, akşam yemeklerini o getirirdikimiz zaman. Tabahları yan komşumuz Elif teyze vardı. O şeyde çalışırdı. Hastanede temizlikçi olarak o bize mesela sabah, ben onun evinin önüne otururdum. Yufka ekmeğin içine peynir, zeytin koyar, onu verir elime gibi. Böyle bir çocukluk içinde geçiyordu dönemde. Yakınlarımız, akrabalarımız yok muydu o dönemde yakınımızda? Ak akrabalarımız vardı fakat çoğu zaten göç etmişti. Çok az akrabamız kalmıştı. Sürekli göç bir ilçeydi. Onlar da yine ellerinden gelenleri yapıyorlardı ama yine de böyle... Çok fetişleştirilen Anadolu dayanışması, akraba dayanışması gibi şeyler. Maalesef ben küçüklüğümde gördüğümü söyleyemem. Ee, 7 yaşına kadar bu şekilde geçti. 7 yaşında ilk ilkokula başlamıştım işte. Evimizde zaten televizyon yoktu. Buzdolabı gibi, çamaşır makinesi gibi şeyler zaten yoktu. Televizyon vesaire de yoktu. Yazları falan eğlenceli geçiyordu. Yine göç eden ailelerin çocukları... Anne babalarını görmeye falan geliyor. Daha böyle çocuk yani ısınma problemi olmuyordu vesaire. Daha şeyli geçiyordu. Zaten ileriki dönemlerde 7 yaşında yurda gittikten sonra, yıllar sonra sağlık karnemi aldığında e, eskiden sağlık karneleri vardı evet. biliyorsunuz. Evet. Hep burası. Hep bronşit bronşit bronşit diye O yıllardan kanan hatıralar evet. Peki 7 Aynen. yaşında yurda gittik dedim Orayı yurda anlatır mısın? gitmeden önce ben ilkokul 1'e gidiyordum Okulum ilkokul 1'e giderken ilçedeydim Ablam 5'e gidiyordu Abim de 4'e gidiyordu Okulumuza devam ediyorduk Çok zaman okuldaki öğretmenimiz bizlere Kendi öğretmenim çok yardımcı olurdu Okula gittiğimde işte her gün kahvaltılık getirirdi bana, eşyalarımın mesela düzenini sağlardı, kıyafetlerimi yıkardı, evine götürüp vesaire çok yardımcı oluyordu. Çok da heveslendiriyordu beni okumaya. Ablam da her gün beni ders çalışmak için sürükleyerek kütüphaneye götürürdü. Çünkü orası sıcak oluyordu ve kendisi de çok çalışkan bir öğrenciydi ablamda. ...çok küçük yaşta çok büyük sorumluluklar almıştı, abimle benim sorumluluklarımı almıştı... ...ve onun neticesinde de ablam sürükleye sürükleye kütüphaneye götürür, ödevlerimi yaptırır... ...her gün okula düzenli bir şekilde gönder gitmemi sağlardı. Okula giderken de yine geceleri çok erken yatardık çünkü televizyon yok, herhangi bir şey yok... Ee, Eğlence şeyi yok. Başımızda da kimse olmadığı için erkenden yatar, sabah erkenden kalkardık. Dokuzda okul başlardı fakat ben altı buçuk yedide okulun önüne giderdim her gün gibi böyle. Öyle bir ortamdı. Daha sonra... Bu dönemlerde annenin rahatsızlığı nedeniyle hastanede çoğunlukla. Doğru mu? Çok Anladım. çok çok fazla hastanede kalırdı annem benim küçükken. Ee, yani yılın sekiz ayı, dokuz ayı sürekli hastanelerde geçerdi. Peki sonra ne oldu Abdullah? Sonra bir gün benim halam var. Halam beni yuvaya alınması alınmam için dilekçe vermiş sizlerin ablam abimle ben yuvaya gittik. Ablam ilkokulu bitirmişti. Darüşşafaka sınavına girmişti. Ve ben yuvaya üç bir üçü kardeş birlikte gideceğimiz anlaşıldı. sosyal inceleme için uzmanlar gelmişlerdi yurda alınmamız için alınmamız için ve biz yuvaya e, gideceğimize karar vermişlerdi. O dönemde e, şey yaptılar bizler için. Yani bir incelemeye geldiler daha sonra da şöyle bir söylenti çıktı tabi biz çok korktuk o söylenti olunca çünkü 7 yaşına kadar biz çıkmamışsınız o ilçeden İşte şatı bizim sülalemizin adı şatırlardı. Yerel hızına çatırıların çocukları devlet alacağıymış Bugün yarın gelirler diye yola falan gibi böyle. Biz çok korkuyorduk. Açıkçası Alıp sizi bilinmede. götürecekler ama nereye götürecekler? Mecule. Evet. Çocuk yüreğinde çarpıntıya neden tabi bunlar? Evet, bilinmezle doğru gideceğiz diye çok böyle bir çekince oluyordu. Alıştığınız, bildiğiniz ortamlar, küçük dünyanızda anlamlandıramadığınız şeyler. Neticesinde devletin bir siyah arabası. Zenosu geldi siyah bir plakayla. Biz o gün saklandık falan camiye. Çünkü çok küçük bir dünyamız vardı. Ve e, biz iki saatlik bir yolculuğa başladık. Isparta'dan, Şarkaraş'tan Isparta'ya gidiş için. İlk defa hayatımda göl, göl gördüm. Dünyam genişliyordu. Isparta yuvasına ilk vardığımızda ablam da başımdaydı ve Yaz dönemi gitmiştik. Yaz, o yaz çok fazla etkinliği görmüştüm ben. Eğirdir Gölü'ne gidiyoruz, Gölcük, Milas, Isparta zaten göller bölgesi, Antalya gibi farklı farklı yerlere götürüyorlar. İlk yaz çok eğlenceli gelmişti. Ablam da çok destekleyici bir rol oynamıştı. Fakat Kardeşler peki geçine... bir arada mısınız o dönemde? Üç kardeş de aynı yuvada mısınız? O yaz üç kardeşte aynı yuvadaydık. Fakat ablam daha sonra Darüşşafaka Lisesi'ni kazandığı için İstanbul'a kaydedilecekti. Ve ablamı akrabalarımızdan birisi Üvey abim Tayyip'e götürmek için Isparta'ya geldi ve daha sonra da onu oradan Isparta yuvasının aldı gitti. Abimle ben aynı yuvada kaldık. Abim de beşi bitirince yurda geçti. Daha sonra ben de beşi bitirince yurda geçtim Isparta'daki bir yurda. Bu şekilde bir ilkokul dönemi geçti. Yuva Nasıldı ortamı, peki yani hiç çıkmadığın ilçeden, küçücük bir ilçeden sonra yuvaya geçmek, yuvada o ilk zamanlar, ilk günler alışabildiniz mi hemen nasıl geçti? Ya aslında ilk gittiğimiz yaz çok güzel gelmişti yuva. Şöyle düzenli yemek var, düzenli bir program var. Fakat okul dönemi başlayınca, ablam da gidince yuva Baya zor gelmeye başlamıştı. Çok baskı vardı. Boğucu bir baskı vardı. Yani çocukluğunuzla ilişkin yuvadan ondan sonraki süreci 4 yıl yuvada kaldım, Yani Kayıp bir çocukluk gibiydi. Doğru dürüst dışarı çıkamıyorsunuz. Uzun saatler boyunca hareketsiz şekilde sizi disiplin adı altında oturtuyorlar. Ellerinizi bağlıyorsunuz. Yaramazlık yapamıyorsunuz. Ayrıca toplumun bakış açısı kötü buralardaki çocuklara bunun gibi çok boğucu bir baskı vardı. Ve yuva döneminde çok fazla hani olumsuzlukla karşılaştık. Bu arada okul nasıl çok... gidiyor peki? Okul başarısı ne durumda? Okul başarım benim öyle, iyiydi fakat şey bağlamında mesela ilkokul üçte öğretmensiz kaldık. Yıl boyu hiç öğretmenimiz olmadı mesela. Öyle bir şey... Normal insanların gittiği okullara gidiyor yuvadaki çocuklar. Öyle bir yıl geçti. Daha sonra 4'e 5'e geçtikten sonra bizi başka sınıflara dağıtılar. O öğretmeni olmayan sınıfı. 4'e 5'e geçtikten sonra derslerim iyileşmeye başladı tekrar. Ve Anadolu Lisesi'ni kazandım. O yıl Anadolu Lisesi'ni kazanırken bizi dershaneye de yazdırıyorlardı yuvadan gelenleri. Fakat bedava yazdırıldığı için yine oralarda da çok öyle kontenjandan gelindiği için şey olmuyordu. Çok böyle kucaklayıcı bir tavır değil. Aksine lava kırıldı. Hadi yuvadan bütün çocukları gönderelim. Kaydını silelim gibi. Altı çocuk dershaneye gidiyorsak hepsini kaydını sildik gibi bir şey oluyordu. Böyle bir şeylerle karşılaşıyorduk. Yuvada tabii Tek tipleştirme çok fazlaydı çocukları. Yani aynı saç tıraşı, aynı kıyafet gibi mesela dershanede bir kıza öğretmen, yav, kısacık saçları var. Yavrum sen kız mısın, erkek misin? Va Vallahi anlayamadım, kusura bakma demişti. Kız yüngür yüngür ağlamaya başlamıştı mesela. Devletin çok yanlış uygulamaları vardı. Personelin ya da iş süreçlerinin, örneğin yuvadaki çocuklara simit veriliyor okulda. Evet. yurttan bir çocuk simit görevlisi işte takıyor 20 tane simiti koluna okuldaki bütün yuvalıları buluyor sınıfında götürüyor veriyor Onun yani böyle saçma sapan çocuk herkes görevlisi. tabii, o sınıftaki herkes o çocuğun yuvadan geldiğini böylelikle bilmiş oluyor evet. araştırılmış oluyor değil mi o dönemlerde aynen yani çocuğun bireyselleşebilmesine ilişkin bir yaklaşım yok böyle... peki çok fazla şeyle karşılaşıyorduk. Peki Anadolu Sesini evet. kazandırma başarılı bir öğrencisin. O süreçte seni etkileyen e, hiç kimse olmadı mı yakın çevrende? Ya özellikle Özgür teyze diye bir emekli matematik öğretmeni vardı. Şimdi birçok kişi yu, yuvalarda gönüllülük yapmak istiyor. Biz ya süreklilik yok ama çoğu kimse de birkaç hafta gidiyor ondan sonra gitmiyor. Ama Özgür teyze inatla geldi beni sürekli çalıştırdı. Beni, beni ve e, bir arkadaşımı yuvada başarılı olan bir arkadaşımı daha. O arkadaşım şimdi ziraat mühendisi oldu. E, ve ne güzel. O, o benden de bir yaş büyüktü. E, Anadolu Lise sınavını kazandığı gün, kazanamamıştı e, Sınavım kötü geçti. Lütfen ben Özgür teyzeye ne diyeceğim diyordu. İsmi Yadigar'dı. Lütfen bu karnemi götür öğretmenime ver. Ben bir yıl daha okuyup Anadolu Lisesi sınavını kazanacağım. Özgür Seyze'ye mahcup olmayacağım gibi böyle. Karnesini aldığı gün ağlıyordu bana. Yani o kadar hani bizim için bir direnç noktası olmuştu. Hayata karşı tutunma noktası. Daha sonra bu arkadaşım ziraat mühendisi oldu. Ben ertesi yıl sınava girdim. Anadolu Lisesi'ni kazandım. Fakat ortaokul döneminde özellikle ergenlik çağında çok inişli çıkışlı bir yaşamım oldu. Ders başarılarım düştü, bazen yükseldi, bazen düştü. Son yıl ortaokul lisesi de yine Isparta'daydım ve daha Anadolu lisesi şey üniversite sınavına girdiğimde sınavdan iyi bir puan alamamıştım. 4 yıllık bir üniversite kazandım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünü. Fakat ben bu bölümde okumayacağım dedim. Çünkü potansiyelimin çok altındaydı. Gidip kaydoldum. O zamanlar yuvada da birlikte olduğumuz, yuvadan beri birlikte olduğumuz eşimle e, çıkmaya başlamıştık. Ve yurttan çıkarken, o yurttan çıkmıştı üniversiteye sen demiştim gitme, birlikte kalalım, üniversiteyi bırak, birlikte yaşayalım. Bu arada ya kaç yaşındasınız Abdullah? Bütün, bütün bunlar olurken kaç yaşındasınız? 18 yaşındayız. Daha sonra işte bu süreçte evlendik eşimle. 18 yaşında. Ee, evet. 18 yaşında evlendik. Hayatımızı kuralım biz dedik. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bıraktım. Ve e, şeye geldim. İzmir'e geldik. Eşim İzmir'de işe başladı. Ben ilk aşamada işe giremedim. Ee, üniversite sınavına tekrar çalıştım daha sonra İzmir'de işe başladım ben de memur olarak ee, daha sonra da çocuğumuz oldu fakat üniversite sınavına çalışmam lazım dedim ben e, çocuğumu kucağıma aldırdım daha iyi çalışmam lazım dedim o yıl hem çalışıp hem oku, hem de derslerime çalıştım hem işe de gittim ve 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandım. İngilizce bir bölümdü. 9 Eylül Üniversitesi'nde de hem okurken hem de çalıştım ve iyi bir noktaya getirdim derslerimi. Abdullah, üniversiteyi kazandığında kaç yaşındasın? Üniversiteyi ikinci kez kazandığımda 21 yaşındaydım. 21 yaşındasın, evet. babasın, çocuğunu kucağına aldın ve çalışıyorsun. Evet. Evlisin. Evet. Bir yandan evet. çalışıyorsun ve bir yandan da üniversite sınavına hazırlandın. Girdin. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü. İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümü kazandın. Evet. Ve bölümü de ikincilikle bitirdin. Bir yandan çalışıp evet. bir yandan okuyarak. Evet. Bölümü ikincilikle bitirdim. Daha sonra da sınavlara girdim. KPDS sınavı vardı. Din sınavı. O onda yüz üzerinden 97 aldım. Daha sonra KPSS'ye girdim. Onda da Yine Türkiye beşincisi oldum. Ee, o arada askerliği de aradan çıkarmıştım. Önce Kalkınma Ajansı'nda uzman ve birim başkanı olarak çalıştım. Daha sonra da bir kamu kurumunda dış ticaret uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ankara'ya 2012'de atandığımızda sivil toplum çalışmalarıyla daha yakından ilgilenmek iste, iste, istiyordum zaten. Hem okurken... Hem okul sonrasında, üniversite sonrasında ilk tayinimin çıktığı yer Balıkesir'di. Orada koruma altındaki çocuklarla ilgili sivil toplum örgütleriyle çalışmalar gerçekleştiriyordum. Balıkesir'de Bizim Çocuklar Derneği vardı. Aynı şekilde yine Balıkesir'de Yaşam Alanlarını Koruma Yaşatma Derneği vardı. Suça sürüklenen ve koruma altındaki çocukların doğada rehabilitasyonla ilişkin projeler yapıyorlardı. Dolayısıyla sen Ankara ya... İzmir'den Ankara'ya gelince... Bir yandan çalışma hayatına devam ederken bir yandan da koruma altındaki çocuklara yönelik sivil toplum çalışmalarına başladın. Evet. 2012 yılının Ocak ayında Ankara'ya tayinim çıktı. Ve 2012'de yurtta yetişenler genelde birbirlerini bilir, tanır, dayanışmaya da gayret eder yurttan sonraki süreçte. Kurumumdan bir arkadaşım vardı. İlk defa orada tanışmıştım. İzmir'den bir arkadaşım o kurumda Ferit var. Onunla tanış demişti, gitmiştim. O da ona demiştim ki ben bir dernek kurmak istiyorum dedim ve o da dedi bizim bir derneğimiz var çok da aktif değil dedi. Adı yurtlar Yetişim Özden Nairler Derneği. Bu derneğin yönetimini al alın madem dedi bu kadar heveslisiniz ve o derneğin yönetimini aldık. Adını Hayat Senleri Gençlik Akademisi Derneği olarak değiştirdik. Biz Hayat Senleri ilk aşamada koruma altında yaşayan Çocuk ve gençler birçok ayrımcılıkla karşılaşıyor. Eğitim ortamından çok çabuk kopuyorlar. Yüzde yetmiş ikisi bakanlığın verilerine göre liseyi bitiremiyor. Aynı zamanda benim yurttayız için üç arkadaşım yurttan ayrıldıktan sonra intihar etti canına kıydı. Birçok sorunla karşılaşıyorduk yurttan ayrılma süreciyle ilgili. ve Biz dedik ki bu, bu, bu soruna ilişkin toplumda bir farkındalık yok. Toplum bu sorunu hep geleneksel hayır senat yardım mantığıyla çözmeye çalışıyor. Daha farklı bakan bir yaklaşım kur kurgulamalıyız bu alanda dedik. İşte Hayat Sen'de böyle doğdu. Yurtten ayrılan arkadaşlarla birlikte bu derneğin yönetimini aldık. Şu an kaç yaşındasın bu, Abdullah? Şu an 33 yaşındayım. 33 yaşındasın. Çocuğun kaç yaşında? 13 yaşında büyük. 6 yaşında da küçük çocuğum var. Ankara'dasın. Hala çalışma hayatına Ankara. devam ediyorsun. İki çocuk babasısın. Evet. Yurtta yetiştin ama bugün koruma altındaki yurtlarda, yuvalarda yetişen çocukların senin yaşadığın deneyimlerden yola çıkarak onların o kötü tecrübeleri yaşamaması için onların imkanlarını genişletebilmek için yine yurtta yetişmiş, yurttan büyüyen koruma altındaki diğer yetişkinlerle bugün yetişkin olmuş dünün çocuklarıyla beraber Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği ile çalışmalar yürütüyorsun değil mi? Evet. Programımızın evet. sonuna geldik artık. Son olarak senden dinleyicilerimize son bir sözlü olarak ne alalım, ne söylemek, ne paylaşmak istersin bizimle? Şunu paylaşmak isterim. Sorunda biraz güncel geçtiğimiz dönemde yine bir yurt yangını oldu Adana'da biliyorsunuz. Bizler hem yurt tecrübesi olan bireyler olarak hem de uzun yıllardır bu sivil toplum örgütüyle sosyal etkimizi kanıtlamış, dünya çapında ödüller almış bir sivil toplum örgütü olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Hani kendi deneyimimizde biy söylemek istiyorum kendi deneyimimize dayanarak da değil yaptığımız çalışmalar belki takip ediyorsunuz ama izleyicilerimiz bilmiyor olabilir gerçekten çok etkili sosyal sosyal etkisi yüksek çalışmalar yaptık ve şu şu konu çok net biz hep şunu söylüyoruz 15 yaşından küçük hiç bir çocuk Eğitim adı altında, yoksulluk adı altında yuva ve yuvalara kapatılmamadı. Bu devlet yurdu olur, tarikat yurdu olur, özel yurt olur, hiç fark etmez. Yatılı ilk öğretim, bölge okulu olur, devletin işlettiği, hiç fark etmez. 15 yaşından küçük bir çocuk için ailesizlik şiddetle eşdeğerdir. Çok teşekkür ya. ediyoruz Abdullah. Programımızın sonuna geldik artık son saniyeler. Şunu, şunu söylemek Son istiyorum. cümle olarak alalım senden. Yuvalardaki çocukların tümü Koruyucu aile, evlat edinme hizmet modellerinden yararlanarak hayata atılmalı. Ailesiz hiçbir çocuk kalmamalı ve yuvalar kapatılmalı. Biz bunu hep söyledik, hep savunduk. E, ailesizlik şiddetleştilerdir. Herkes yuvalardaki çocukların hayatına gerçekten dokunmak istiyorsa koruyucu aile olsun evlat edinme. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ ol. Bugün o kadar güzel bir rol model oldun ki aslında sen bizleri dinleyen dinleyicilerimiz için de. E, bugün programımızda Abdullah Hoskay konuğumuz oldu ve yaşamındaki... ...drama değil, umuda tutunan, bugün kendisi gibi koruma altındaki çocuklar için büyük mücadeleler veren bir kahraman... ...ya da çocukların değişiyle bizim Abdullah abinin yaşam öyküsünü dinledik. Sizler de efendim kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz... Öykü öyküleri.com mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip etmek için Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. Programımızın açılışında da söylediğimiz üzere bugün 21 Aralık ve bu gece... Kuzey Kürede için en uzun gece. Ve bu gece için bizden size nacizane bir tavsiye sevgili dinleyicilerimiz. E, kapatın bu gece televizyonunuzu. Varsa önemsiz bir planınız iptal edin. Eğer şanslıysanız ve varsa bir büyüğünüz evde oturun dizinin dibine ya da bir büyünüzü ziyarete gidin. Kışın iyiden iyiye geçeceğini hissettirdiği bu günlerde yaşanan olayların yüreğimizi ne yazık ki sızlattığı bu kış ayazında bu en uzun gecede öykülerin sıcaklığına sarılın. Onların yani büyüklerinizin yaşam öykülerini dinleyin. Görün bakın nasıl sıcak o öyküler içinize. İki hafta sonra 4 Ocak çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yeni bir konuk ve yeni bir yaşama öyküsüyle yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye tek siz hiç vazgeçmeyin. Var olun. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Kentin Gizli Öyküleri